Bismillahirrahmanirrahim konumuz yolculuğun faydaları yolculuk yani sefer deniyor buna sefer olmak anlamına geliyor bir kimse üç günlük yola gitmeye de niyeti çıkarsa maser olmuş oluyor üç günlük yol bu da orta yürüyüşüyle yani yürüyüşü, orta yürüyüşüyle veya deve yürüyüşüyle gitmemiş. Deve yürüyüşü de kervan yürüyüşüyle derim ona. Bir kimse üç güne giden bir yolu hızlı gitse ilk günde gitse yine sefer oluyor böyle. Yani seferi de araç önümlü değil, mesafe önemli seferi de. Demek ki 3 günlük yol, yani 18 fersah deniyor buna eski ölçüyle, bugün ki şeyle 90 kilometre. Bir kimse bu mesafeye giderse, isterse uçakla gitsin, yine sefir oluyor. Yani burada araç vermediğin mesafe, burada geçiriyorlar mesafedir. buyurdu Aleyhisselam Hazretleri safiru tesiyahu safiru sefer edin yolculuk ediniz tesiyahu saatte kavuşursunuz saat kavuşursunuz demek yolculukta sağlığa saatte kavuşmakta yolculukta faydalı bir şey yolculuk Mevlamızın kurduğu düzen bu denge budur her canlı, cansız varlık mutlaka hareket eder, hareket eder. Her varlık. Canlı olsun, cansız olsun böyle. Yani elektronlardan yıldızlara kadar, gareseye kadar. Sular ya akar ya da deniz şalkına dalgalanır. Hava eser. Her şey bir hareketli var. Durgun su bozulur. Havuzda mesela durgunsu su Bozulur böyle şey. Suya akacak ya da çalkalanacak. Dalga olacak denizlerden mesela. Gölde dalga olacak. Yani hareketi de şart sağlık için. Hatta insan bile yürüyüş yapmasa, insan biraz geri pasif kalsa insan, kişinin sağlığı bozuluyor muhtemelen. Bedende bile hangi organ eğer çalışamasa fazla, fonksiyonunu getiremezse bir organ, zayıflarsa, o organ ne oluyor? Beden bütün böyle pisse oraya hep sevk ediyor. İşte yediğim gıdalı hepsi sinirilmiyor böyle. Hatta bir insan yediği kadar sindirmeden bir şey yerse, hiç sinirilmiyor. Şuruyor böyle, mayalanıyor böyle. Çamur oluyor böyle. Afcaya gidiyor orada hafıca bunu sevk ediyor başkalarına verici. nereye sevk ediyor hangi organ tembel çalışmıyorsa oraya sevk ediyor mesela kişi yürüyüş yapmıyor fazla eklerine gidiyor kireçlerim oluyor muhtemelen vebirler çalışmıyor fazla su içmiyor kişi fazla vebirler gidiyor taş oluyor böyle nedir bunlar böyle demek ki bendeki organların bile bir çalışması gerekiyor, çalışması gerekiyor. hareket gerekiyor yani böyle Seferde yolculukta tabii insanan bir özel geçici yer vardır. Bir de bunun dışında bir gezmeye çıkılır. Neresi acaba daha güzeldir dini açıldan gezmekte? bizlere Mülk Suresi 15'te: "Fem şu fi manakibha, fem şu yürüyün gezin. Fi manakibha yeryüzünün omuzlarında, tepelerinde." Demek ki <gülüyor> sağlık için bu daha faydalı. Yer yüzünün menakib omuz yani yüksek kili anlamına geliyor. Tepeler, yaleler, ormanlar bunlar daha faydalı tiyatrisinde. Yani denizle deniz kıyısı değil de bunlar daha faydalı bunlar. Daha temiz hava, oksijen tabi daha bol. Sonra iş iş yerlerde. İnsan yaşında daha açıcı olur. Eğer gidilen bir yerde orada falan işleniyorsa orakilse yaramaz. Dedin yaramıyor? Orası lanet deniyor. Asıl saadette İslam orusu Tebu'a giderken Roma'ya karşı, Bizans'a karşı ilk badan okuma Bizans'a karşı Müslümanların Öncü birlikler Tebu varmadan önce Sadat battığı kasaba vardı. Kavim vardı burada. Böyle. Orada Medine arasında Karası'nda. Öncü birlikler oraya gidiyorlar. O toplum battı. Sadat Aleyhisselam'ın kavmi herak oldu. Battı onlar böyle. E, kuyulara falan kalmış tabii. E, şöyle susuz kaldılar. Böyle gidince su kuyulardan o zaman bir kural vardı, böyle, her gün alınmaz alınmazdı. Acaba zehirli mi, temiz mi diye. Bunun bir anlaşımı o zaman bir ölçüsü vardı. Ateş yakarlardı bir şeye. Bunu aşağıya sakıldırlardı. Ateş yanarsa, demek ki havası temizdir, suyu orada içilir maddeler. Eğer su zehirlenmişse, karnız dönüşmüşse, ateş yanmaz sönerdi bence. Anladık bundan bu şekilde. Tabii Eski Antal kuyular. Kuyulara baktılar. Kuyulara suyu temiz yani. İçilir. Oradan su aldılar. Hatta hamur yoğurdular. Ekmek yapmak için. Doğru ekmek içecekler. Katon doldurdular, Arkadan tek açtık geldi. Ne yapıyorsun burada? Ya Allah, işte burada bol su bulduk. Kuyuları burada bulduk. Kimse yaşam et tabi burada. Burada adetleri. Burası helak olan kavim. Allah'ın gazabı, onun ordu bunlar. Orası etendi. Yani buraları lanet bir yer. Burada durmayın. Dökün suları. Hatta hamurlara bile devlere yedirin, yemeyin bunu muhtemelen Demek ki günah iliştirilen bir yer, Allah'ın gazabına uğruyor. Orası lanet eden orası muhtemelen. Oradan kaçma gerekiyorlar. Gidemek gerekiyor oraları. Şimdi Mevlam hem hemşi yürüyün yani sefer ediniz, yolcuya çıkınız ama şimanaki ha, böyle ormanlarda yaylalarda tepelerde böyle yerde geziniz çünkü mürizkü mürizkü yiyiniz Allah rızkı yiyiniz bu şu anlama geliyor insan gittiği yerin yöresinden oradan bir şey yemesi Oranın havasıyla oranın suyu, oranın yetişen, yöneyle yetişen seyirci meyvesi bunda uyum sağlıyor muhtemelenler. Sinirli bir Mesela burada hacca gidenler buradan çok köle götürüyorlar vereceği, yanlı çektiyorlar Ne gerekiyor? Medine'de ne içiyorsa onu da yemek gerekiyor aramada. Hava, su ve gıda onu uyum sahibine sağlar olabilirler Velehin nüshur, <gülüyor> bunu Allah biraz sonra dönüş Allah olacak böylece. Yani bir insan nerede sey gitsin, neyersi yesin, sonra dönüş Allah olacak Bir kimse yolcuya çıkmayı niyet etti evinde, hemen seferi olmuyor. Ne zaman oluyor? Niyet ve fiil gerekiyor. Hareket gerek, işlem gerek, eylem gerek yani böyle. Şimdi bir kimse niyet etmeden evinden çıksa, mesela arabasına bindi, niyeti bir tur atmak böyle, bir gezmek böyle, çoluşuyla beraber heyecanla. Bu kimse niyetli değil yani yolculuk yapmak, az bir tur atmak böylece. Bu kimse sefer olmuyor. Ne zaman seferi oluyor? Ne zaman ki bu kimse bulunduğu yerden, bulunduğu yerden 90 gün gitmeye niyet ederse, ondan sonra seferi oluyor o niye de Yani gece kimse mesela buradan örnek Adapazarı'dan çıktı kimse böyle İzmit'e gideyim dedi böyle. Köyde gideyim Karbezarda. Belki nereye gider o bir yere camına, lokantaya? Oraya da gitti. Altına gelip bir penneye gideyim, bir işte kadın gideyim, bir karşıya geçeyim. Şu bu derken, hatta bir insan ben dünyaya dolaş seferi olmuyor. Ne zaman sefer oluyor? Demek ki en son dur, durduğu yerden, oradan doğusuna kim gitmeye giderse onu sen seferi oluyor. Evinden çıktığı zaman da kişi. Çıktığı şehir, katıba, köyün gelişim alanına çıkınca onun seferi başlıyor. Seferi başlıyor. Dönünce oraya devam ediyor bu seferi de. Şimdi bir kimse seferi halindeyken, bunun tabi bazı farklı uygulamalar başlıyor bunda. Biri o kimseye cumanmazı fazla olmuyor seferi halindeyken. Kişi arabasıyla mesela otobandan gidiyor, e, çoğu çocuk yanında, bundan yanında böyle. E, Cuma günü gitmesi gerekti, celansı, hasası var, bir şey var, gidiyor kimse böylece. <gülüyor> Cuma namazı için otobandan çıkayım da, işte filan gideyim diye, bana gerek kalmadı. Bir insan seferiyken o kimse Cuma namazı farz olmuyor, ne gerekiyor? Öğün namazına farz oluyor. Yine bir kimse seferiyken o kimseye bayramazı da vacip olmuyor bayramazı da. Vacip olmuyor. Yine seferiye kurban kesmek de vacip olmuyor. Bunun kolaylıkları. Yine seferi olan kimse Ramazan'da dil oruç tutmaz. Haram olmuyor, günah olmuyor. Ama sonra kazetme niyeti olacak ama Bir de mes. Tabii giyinereşimde geçerli. Eğer kimse yolda giderken ayağından besi çıkarmazsa üç üç gece bize mesedebiliyor bunu dedi. Biri de kadınlar yani mahrem olmadan bu mesafe gideyim muhabbeti. Yani kadın mutlaki kadın yanında ya korusu olacak eşi ya da hatta mahrem olacak. Nikah düşmeyen bir olacak yanında. Mesela babası oğlu damadı, kardeşi, yeğeni, amca dayısı gibi böyle, Biz olması gerekiyor. Yalnız Şafi mezhebinde, tek o mezhepte, bir kadın hacca gider, farz olur hacca gider ama, nafile değil. Ömre gidemem. Şafi mezhebi, bir kadın yalnız yanında kadın olmak şartıyla, tek başına yedir böyle, hacca gidebilir, ise haç ama efendim işte camilere gidecek, göre gezecek. Ve bir tecrübe etmişler. Buna gidemiyor, haram oluyor. Yani biz harammışım bak Bir de yolculuğun farz olanı var, vacibi var, sünneti var, mekruhu var, haramı var yolculuğunda. Bir kimse ibadet niyetiyle yere giderse, mesela hacca gitmeye bu nedir? Farzan yolculuktur. Evinden daha çıkarken bunun sebebi başlıyor. Tacetmek niyeti. Bu farzan yolculuktur. söyler farslan bana. Yine bunun dışında cihat için giderse ki cihat. Yani Allah'ın dinini egemen kılmak için, e, İslam'ı yaymak için, hizmet için bir insan çıkarsa bu da nedir? fis deniyor bunlara. Aldı deniyor. Bunların her adımına sevap oluyordu. Her adımına. Biraz da bazı şeyler zamanla daha da kıymetli artar bazı şeylerin. Asıl saadette yemek yedirmek, aç doyurmak en başta giriyor zamanlara kadar. Çünkü Medine Münevvere'ye yıldı muhacirin geliyor muhacirin o aç geldiler mi? Yanlaya geldiler mi? Biz başka bir şey yıkanlar andı. Aç insanlar böyle şey. Mediyan'da fazla bozuk yoktu. Fakir meden halka yani da. En sağda fakir. Ne geliyordu zamanlar? O zaman en üst ibadet ağaçları doyurmaktı. İttihamı tamam. Hep az böyle. İttihamı tamam böyle şey. Sonra ikincisi cihalttı böyle. E, Günümüzde elhamdülillah öyle aç yok fazla. Yolda kalan kimse yok. Tamamdır. Aç kimseyi günümüzde. Elhamdülillah günümüzde cihad gerekiyor. Cihad gerekiyor yani şu gördüğümüz yaşam, ortam bir insanın imanı bunu kabullenmemesi gerekiyor. Nasıl Allah'a emşeğinirim? Allah'a emşeğinirim. Nasıl Kur'an hükmü hakem yürültü olmaz? Nasıl Peygamber'si geçersiz olur? Yani bir insanın imanı bunu kabullenmemesi gerekiyor. Bu ortamda. Tabi zor kullanamayız. Ne gerekiyor? Ama tebliğ etmek, söylemek, anlatmak gerekmiyor. <gülüyor> Duyurma gerekiyor bunları. Bu da nedir? işte şahıs böyle. Bugün günümüzde bu farzdır bu böyle. Farzdır. Nafil ibadetten bu daha üstündür. Bir insan bu niyete çıkarsa efendim işte ben fazla bilmiyorum. Her insanın birlikleri vardır. Namaz kılmak farz. Her de bunu biliyor. Bir akrabası, komşu arkadaşın namaz kılmıyor. O namaz kılma teşvik eder kendisine. Açık saçı gizliyor mesela birisi. Onun da haram olduğunu biliyor. Onu söyler. Şu var. Eğer kişiye ayrıntıya girerse, bilmiyorsa onunla günaha girebiliyor muhtemelen. Ayın girmeden ne yapar? Şöyle özünü söyler. Sen namaza teşvik eder. İş için haram olduğu herkesi biliyor. Faiz hara herkesinere bunları biliyor. Bunları söylemek gerekli günümüzde. İnsan bu niyet ile çıkarsa evinden bu nedir? Fisi bilatdır böyle. Bir de ilim öğrenmek için gitmek. İlim öğrenmek için gitmek. Hadis-i Cabir bin Abdullah Hazretleri, Hazretleri. Hadis-i Cabir Ensar, Medine yerisinden, çok genç yaşındayken, akabet biyatta bulundu kendisi, baba sebebi bulundu orada, e, esnafın fukuhasından, ve hadis e çok çok edilen birisi, Rabi'den kendisi birisi, Hadis-i Cabir. Bu, bakın muhtememler, yani Hadis-i Şerif'i çok fazla bildiği halde, bir hadisleri duyuyor Medine'de Peygamberden sonra, Aristo hakkı verilmeden cede girilmez diye, hadis duyuyor. Bu hadisleri Rus'tan kim duya acaba? Araştırıyor, ablay Ünüs değil bir zat sahabeden, o diyor bunu Nerede bu? Şan'da. Şimdi tabii onlar sahabede olsalar. Hepsi anlayışı duymuyorlar böyle. Her zaman mecliste giremeyenler var. Peygamber'e göre olacak diğer gereğmenler var. Yani sahabelerin de birine yaralanmaları vardı birbirlerinden. Birinin duymadığını bir tabi duyuyorlar böylece. hadis abi ne istiyor bu? Peygamber'den doğrulanırken duyamadığını duyandan örmek istiyor böylece. Bakın bir hadisi öğrenmek için bir deva alıyor. Dehsi deva alıyor. Bedinim'le deve devesine biniyor. Şam'a gidiyor. Abi ünesi, görüyor. Sen, işte böyle bir işittim ya Cabir. Ondan dinliyor. Hiçbir devesinden böyle. Hadi ben Allah'a sınırlı. Bir ay yolu Bir ay dev üzerinde. şöyle deve de üzerine böyle. Bir ay. Tabi mesela bizler yazın sıcakta e, duşan masaya iki gün bir gün bunu böyle. Yani derilemiyor, tutulmuyor, terliyelim ben şu işi yaparım. İşininki bir ay çölde tabi yanıyor, terliyor, toz geliyor, kum patinas oluyor. Hiç duş alamıyorum musun tabii yolda? Anı hani içi suyu alacak misin demeye şey. Gelen yola gidiyor. Abi abi. Adı Cabir. olanlar. Adı Cabir'in babası adı Abdullah. Nerede? Bu bariz aktın. Tabi sabit hepsini sevmek gerekiyor. Bazı insana daha şey geliyor, ruhsal olarak, yakınlık hissediyor. Uğuz savaşına gidileceği gece. Hazreti Abdullah, Cabir'in babası. Gece yarısı kalktı. Oğlunun kapısına geldi. Cabir, Cabir, uyuyor musun oğlum? Uyuyorum baba. Kalk dedi, kaldırdı. Oğlum, bana Mevlam dedi, yarınki savaşı gösterdi. Bu da savaş olacak. Bu savaşın olduğu bir alemin misaliyle bir alem var. Orada her şeye bir program var da böyle. Mevlam bana bunu gösterdi. Oğlum ben ilk şehit olacağım. Böyle. Önce ben şehit olacağım. Ama sen gelme bu savaşıya gelmedi. gelmedi Dokuz tane kızı var. Bir oğlu vardı. Oğlum kız kararına sana emanet bunlardı. Bunlar emanet edelim sana. Sen bunlara bakma mükellefsin. Sen bunlara göz Sen yarın savaşa gelme. Bir de yavrum dedi, benim borcum var dedi. Birkaç kişiye böyle. Ne almış borcu? Arpa almış, aç kalmış, ekmek almış olucu da bu kadar. Benim borcum var. Yavrum benim borçlu bırakma dedi. benim dedi. Peki borcum dedi. Ve dediği gibi, ilk şehit olduğunu Uğud'da hazır. Abdullah Hazreti'm. İş geldiği zaman Şimdi oğlu Babası ödemek bir şey borcunu. Tekin var geliri ama. Devresi yok, hayvanı yok fazla bir şey kendisinin. Ticaret yok. Ya da kurumalı karı var galiba. Elbette kurumalar fazla olsa o ödemek borçunu. O yılda da olmadı fazla. Kötük oldu o Vakti kurumu ödeyemeyecek bunları. Karar verdi kurum malı satayım, ödeyeyim bağımın borcunu Ama bir de danışayım, Resulullah aleyhisselam da bir danışayım dedi. Böyle. E geldi, Ya Resulallah, bağımın bu kadar borcu var. Kurumam bu sene az kurum yetersiz kalıyor. Ben satmaya kararım kurum malı. Buna sordu, Ya bir peki başı gerin var mı senin? Yok ya Resulallah. Dokuncu sene karışım mu? Evet var ama ne yapayım Resulallah? Babam boşu kalmaz istiyorum ben O hala buyurdu ona savurmaları olduğu zaman onları topla, edet yap kurmalarında bahçede kurmak onları. Şimdi alacağı varsa babanın babanın kendini boyunca onları çağır oraya geçtiler. Ben de çağır ve onları hakikaten bunlara bırakıyordu. Ve kurma topladı hazırcı abi. Onlar bir yere yudu onları, yün yaptı. Ağzı arkadaşı çağırdı. Peygamber geldi, elini ölçü aldı. Ne kadar seni alacağım var abladan şu kadar, şu kadar. Hem başta ölçüp verelim bir kurma evi. Ölçüp verdi, al sen bakalım, sen git, bakın git bakalım. Hepsi ödendi, kurma yolu gibi kalır ya muhtemelen de. Al bunların de Tabii bir peygamberimizin bir mucize. Berek ediyor, bereket diyor, bereket. Bereket diyor. Bu nasıl olur? Tabii yaşayan bilmez bunları. Bilmez bunları. İşte bu Hazreti Cabir. Hazreti Cabir bir Hazreti Şerif için deve üzerinde Medine'den Şam'a gitti, gelip ve yol yürüdü. Hazreti Musa Aleyhisselam da Musa Aleyhisselam Kelimullah Uylazim Peygamber deniyor böyle. Sahibi Tevrat Tevrat'ı veren Peygamber bir gün sahabelerine, ümmetine ederken biri sordu, ümmetin biri sordu, ya Musa, yeryüzünde senden de alemi, da alim kisi var mı acaba? Öyle bir hal olmuş ki o anda Musa'nın ederken herkesi yanmış böyle gözleri yaşarmış, fizel gelmiş, yanmış ya sen kendi yaşıyorlar. Eğer bir peygamber sohbet tabi de ağzı Musa esterap kelime olmuşlar. Yine böyle coşuyor. Öyle diyor Ya Musa acaba yeryüzünde senin de alim var mı acaba? O onu tabi öyle yok kalbinden peygamber olduğu için yani olmaması gerekiyor. Böyle ki Rabbim Ya Musa senin de alim var yeryüzünde. Kim bu Ya Rabbi? Hızır Aleyhisselam. Hızır. O ilmin nedeni ilmi ben. Ya Ya Rabbi o zaman ben onun yanına gideyim, ondan bir şey öğreneyim ben. Bak, peygamber. Yine vay geliyor kendisine. Böyle konuşan kimse, o benden fazla biliyor. Onun yanına gideyim, ona bir şey öğreneyim. an buyurdu. Bir balığı tut, balığı pişir. Balığı pişir, zemine koy. Yanına bir sınav, yardımcın al, gidin. İki denizin birleştiği yerde onu bulursun. İki deniz birleşe gidince bu deniz canım deniz atlayacak. Orada bulursun bunu birleşiyor. Bir şey. yana Yuhşa Alestemalı, had Yuhşa Alestelam, var ya Ürtepeşinde, on bakama ama terkini yok bu mezarın böyle. Mezarın dablosta, Filistin'de mezarı. On bakama Ürtepeşteki. Yana had Yuhşa Alestelam. Musa Aleyhisselam yeni oluyor aynı zamanda. Yeni oluyor. Ondan sonra peygamber oldu Musa Aleyhisselam'ın genç zamanlar. Onu aldı yanına zemin aldılar. Getirdiler. İki denizin birleştiği yer Konu geliyor. Mecmul Bahreyn'e. Mecmul birleştiği yer. Bahreyn iki deniz. Hangi deniz acaba? İkisini bilinmiyor bu. Bazen doğuya gidiyor müfessirler. Afrika gitti diyorlar. Eee bu görüşe göre mesela ceb olabilir bile. Azim'de Atatürk'ün birleştiği yer olabilir. Çok uzak gitmiş çünkü. Uzak gitmiş. Tabi peygamber olduğu için bir tayyi mekan var onlara böyle. Yani. Tayyi mekanla gidiyor. Bir yerde bir işe gidince orada bir pınar varmış, bir de kaya varmış. Bu sayesinde çok yorulmuş. Şöyle bir koyuyor, yaslanıyor, yüka dalıyor. Uykudayken Hazreti Yuşa aleyhisselam plana hafız alıyor. Hapız alırken oradan su sıçıyor balığa zemir, zemir, zemir balık hem balığa camlanıyor, deniz altıyor. İşin bu tuzlu balık böyle deniz altıyor. Bir de denize giderken sanki tünel açılıyor ona böyle, tünelden gidiyor böyle ve kapanmıyor gittiği yere böylece. Yuşa aleyhisselam hafızdan bırakıyor Musa'ya haber vereyim diyor. Böyle olduğunu diyor. Buralar, bu anda unutuyor işte böyle mümkün istemeli. Unutturuyor. Kalkıyor musaersem. Hadi yola gidelim. Gidiyorlar yola bunlar. Gidiyor ama ayak tutmuyorlar işini. Çok zor, zahmetli de gidemiyorlar böyle. Artık sıkıntılı, zahmetli, yorgun, bitkin, argın argın oturuyorlar diye. Musaersem, Yuşa'ya çok diyor, yorulduk, acıktık da. Gideyim bir şeyler, biraz bir, bir şeylerim böyle. Aferin. Ya Musa diyor. İşte. Böyle durum böyle oldu. Amca böyle oldu böyle diye. Vallahi canlandı diye. Hemen geldim dönüyorlar. Orada hızır bulur bul, hızır sen. Hızır. Asıl hızır değil asıl ol böyle. Adı birkaç şey var ad hakkında. Hızır yeşil anlamaya geliyor. Yeşil anamaya geliyor. Namaz kıldığı yer hemen yeşerirmiş. Yani bir çölde kumda kurak çörek bir yerde namaz durusun. Orası demek yeşerilmiş olsun öyle. Osta yerde odan Hızır. E hadi geliyor. Ee, Tabii ondan 3 canlı önebildi Musa Aleyhisselam. O da hemen onun ilmine dayanamadı. Ayrıldı ondan sonra da. Yalnız adamı sonra üstün otam. Bu da bari mesle. Bu üstün. Bu ayrı bir ayırım bana. Orakından. Yani bunu şöyle görüyorum bunları burada veriyorum. Demek ki ilim öğrenmek için bakınız, bir mesele için, ya da ı için yani uzun yolda gidilebiliyor böyle. İlim verisi oluyor böyle. Bu da fise bile olmuş oluyor. Yeni yolculukta sile-i rahim denir, sile-i rahim. da tatillerde, bayramlarda bunu yapmak gerekiyor böyle. o günümüzde bu tek ediliyor da Antalya'ya gidiyor, Şura bile gidiyor böyle. Yani iş tabi e, saptırılıyor amacından. Sile rahim, bu da vacip oluyor böyle şey. Bir insan mahramın akraba Amca, halda, dayı, teyze gibi bunları yetmekte, uzakta da olsa bu da vacip oluyor. Bir de tabi haramı da var bunun. Haramı da var. Mesela bir akrabasının, işte arkadaşının başka bir şehirde, başka bir yerde elime cemiyeti var. Daveteye geliyor. Nasıl cemiyet? Filan salonda. Tabi sallı, cazlı. Etmek de haram, yani. haram şey. Seferde namaz konusu. Seferin namazı. Haneşi'de fazül misafiri şüriba'iyeti Rekâhtâni, laiziz-i aleyhâ. Hanefi mezhebinde misafirin namaz iki rekattır. Farz olanı kendisine. Yani dört iki, ikisi düşmüyor da iki de farzdır. Hangiler rübâviler, dört rekâtlılar öyle yaslamadığın farzları iki kat o da farz oluyor. Nefilemde. Bu azimettir. Bu. Eğer bir insan dört karsak kasten bu günah mefif oluyormuş öyle bir şey böyle. Neden? Fazla nafili eklediği için mesela bir kim sabah namazını dört kılarsa ne oluyorsa aynı olmuş olacaktır. Ben, Demek ki anafide böyle tekvallık dört kılmak değil, iki kılmak tekvallık bu. Böyle. Farz olan budur bu şekilde. Çünkü ikiye dört kılarsa ne oluyor? Hem burada selam etmek vacip tekinek, vacip terk etti burada. Bir de fazla nafile eklemiş oluyor böylece. İlk olma gerekiyor. Hangilerini dört rekattı farz namazlarını öğle ikindi namazını böyle. Akşam üç konudur. Sağolun da iki tabi konuları yine konudur. Sünnetlere gelince de. eğer yolda vakti müsaitse hakikaten bekletmiyorsa onları tam kılabilir. Sünneti tam kurması gerekiyor yani sünnetleri eğer müsaade etkiliyorma vakit yoksa, mesela otobüs molada verdi, tabii tuvale gitti, abs aldı, e, namaz kılacak, icadan birkaç şey bir şey yiyecek, zaman az, bundan yeterli olur seferlerde. Ne var ki tabii iki kat olsun, bunun güzel kulağa gerekli bunları. Sefir olan bir kimse gittiği yerde eğer oradaki mukim imama uyarsa tam kılar Oradan kalktı. Konya'ya gitti kişi. Camiye gitti. İmam Tayyum bu kuymarının yerlisi. Ona uydu. Onun tam kuması gerekiyor. İmam'a uyumak uydu mu ona uymak vacip oluyor. Devamlı uyumak Ona Ondan veremez verilmez. Ayılamaz bundan. Dört kılap bu şekilde. Vaktinde. Eğer seferi olan bir imam olursa insan seferi bir yere gitti. Ya da yolda bir tasavvufçene framelama senin namaz kılacak seferi gibise oranın gelisi, çalış elemanı uyersene olur. O maçta işte değişiyor farklı böylece. İmam seferi ise ikili selamıste bunun için gerekli vacip olur. Bir de bunlar ve seferi olanlar iki selam verirler. Mukim olanın iki ikiye dağıkması gerekiyor. Resulü Aleyhisselam Hazretleri Mekke'ye gelince efendimiz öyle ey, Meht, ey Ehli Mekke, biz seferiz ama tam yayınlığına bırakırlar. E i̇ki kata selam verdi eshabına beraber, bedene girene beraber. halkı kalkıp e dağ kılda bu şekilde arkadaşlar. Sefiri olan bir kimse bir insan seferi, yolcu yani. Ne kadar devamlı yolculuk ona bakalım önce inşallah. Bir kimse evinden çıktı. meskün mahalleleri, gelişim alanına geçince sefere başlıyor. Gitti yerde, gitti yerde eğer 15 gün kalmayacaksa, 15 gün daha az kalacaksa o deney seferi kimse ihtiyarı. Eğer gitti yerde 15 gün ziyade abone kalacaksa Oraya müküm oluyor. Yola seferi böyle. Öyle yani mesela evladıdır, şu budur, her neyse ya bir işi vardır böyle gitti yerde. Eğer gittiği yerde, orada gittiği zaman, orada 15 gün veya daha fazla kalınlığı ederse, oradan müküm oluyor. Namaz tam kıyacak. Şey. Diyelim ki, bir kimse böyle bir yere gitti, akrabası bir yere gitti, gezmeye gitti, e, camiye gitti, Olur da belki hocadır, imam demesi memleketten bakıyorsa. O gün de o imamı imam olabilir. Bunu imamı geçirirler diyelim. Ama seferi. Ne yapacak? Ona söyleyecek. Cemal, ben seferiyim. Bir selam vereceğim. Kalkı tanmıyor bu şekilde? Unuttu bunu söylemeye. unut söylemeye. Dört kıldı kendisi de. Dört kez kıldı. Unuttu böyle şey. Şimdi olacak muhteremler. İmamlarınızı tamam eğer iki kişi oturmuşsa ama tamam. Kılınmak farz İki oturmuşsa namaz tamam. Cemaat namazı bozuldu ama böyleyim, Olmadı böyle şey. Cema olmuyor var ne ki, ne olmuyor da ne ki olmuyor. Ondan büyüküm aslında. Olmuyor, olmuyor. İmam farzı iki rekat. İki daha kıldı ama nafile oldu kılın, nafile. Cemaata dördüncü kılmak farz. Bunu iki yukarıda nafile. İmam nafile kıldığı için uyan namazı olmuyor muhtemelen bu seferde. Yani fazla uyanmaz benziyor. Uyanmadığı için cema namazı olmuyor burada bu şekilde. Bir de gelelim inşallah ahiret yol seferi var. Ahiret yolculuğu var. Ahirete bir sefer yolculuk var. Bir kimse niyet etti bir yola gitmeye. Niyetin nereye gitmekse onu hazırını yapar kişiye. Bayanlar edecek. Kapıya edecek. Ona göre işte havlu ne gereksin ondan alır. Göre böyle. E denize gidecek. Ona göre gerekeni alır. Böylece. Gideceği yerde az kalacaksa ona göre hafif bir şey alıyor. İtli fazla kalacaksa daha fazla eşya alıyor. E mesela bir kimse derin ki, kışın güzel ülkeye gidecek, Medine'ye gidecek, Mekke gidecek, üzerine hafif bir şey orada, yiyecek. Yani bir kimse yolculuğunda ne etme yeti varsa, onun ne gerekiyorsa onları hazırlar. Bavulun çantasına onlarda böyle şey. Şimdi gelelim ağırt yolculuğuna. Ne gerek, ne lazım mezarda? Onu buradan götürmek gerekiyor. Işte, ne lazım mezarda, ne lazım? Tabi orada katık gerekmiyor. Ekmek gerekmiyor. Elektrik gerekmiyor orada. Para da gerekmiyor orada. Ne gerekir mezarda? İman ve ameli salih. Ameli salih. Bir kimse dış ülkelere gezmeye gitse tabii gümreye geldi mi ne gerekiyor? Pasaport kontrolü var. Yani kimlik kontrolü var. Pasaporta sahte olmasın. Yani bir kimlik kontrolü araştırılabileceği olmazsa içeriye girebiliyor huduttan. Geçebiliyor. Gümrük geçebiliyor. Öyle kimsenin kimse ne yapıyor mezarda? Nedir mezar? O da ahiretin. Günlük kapısı'nın mezarlarda, günlük kapısı. Ki mezarla kondu mu ne oluyor mezarda? O şimdi kimlik kontrolü var. İki tane görevli memur var, günlük memuru. Adları Münker Nekir. Bu da günlük memuru iki melek. Mezara kondu mu? Geliyor geliyorlar günlük memurları. Kimlik kontrolü. Ne diyorlar? Mer Rabbiye. İsminin soyumu var burada. O soyadı yok. Nereleştin? Kimleşsin? Soysop. Yok geçmiyor. Neyse bak. <gülüyor> Men rabbike rabbin kim? Oh, rabbin kim? Kim Rabb olarak bilinsen bakalım. Rabb diye kime kulluk ettin? Kime boyun eğdin? Allah diye kime yanılırsan bakalım bana. <gülüyor> Ve ma dinüke dininle. Hangi dinle uyduğunu Hangisini yaşadın, hangisini uyguladın? Ya yani istinad olmuyor bende. Hemen ne büyük e, Peygamber kim, hangi tabi oldu? Düğün yeri bana yolda rast geldi, şöyle dedi, benim bir ricam vardı, hayrolar, kabul ediyorsun soruları de dedi, cevaplasın bana, ne yapacağım bunları? Dedi ezbeleyim de, o da mi cevap vereyim? öyle bir şey olsaydı o zaman hoca kurtu hoca hep kurt hoca'nın kurtu hoca hep öyle bir şey olsaydı ben ya e, farz olmaz ne dedi derdim olmaz neye farz olmaz dedim ben bursana yazsam hat yazık hatlarım kitaplara bunları okursan ezberlersen bu ezberle ezbere görüyor beyin de kuvi hafıza var böyle muhafaza edecek ya yani bu bilgiyi bu depolayan bir merkez var beyinde. Bu bilgi depoluyor. De bu depo sinir hücrenlemeden gelen bir depo merkez var. Ölücü ne oluyor? E, beyin ölümü oluyor. Ne de beyin ölümü? Hücre ölüyorlar bunlar. Öldüğüm ne oluyor? Bilgi bitti. Bilgi bitti. Ne bitti? Mezaya girdin. E, beyin ölümü oldu. Beyinle depoladığın bilgi gitti artık. Sıfırladı silindi o. O program silindi oradan böylece. Ne kaldı? Eğer ruhunda ruh ruh. Allah bilmezse cene cahiliği. Şüphem Allah demişse ruh ölümsüz. Kurteki bildikleri silmiyor bakta Rüya da bunu gibi. Hak rüya bunu gibi. Hak rüya böyle. Üçlü rüya varı çünkü böyle. Biri bilinç altındakiler kişilerin çok yaptığı işler. Mesela bir şefer, gene arabada görür ki rüyasında ya yani da arabada. Dövendim arabada, o yolda, yolda araba arabada veriyor. Diyorsan bazı oluyor, şu oluyor, şu oluyor, bu onunla görmeli. Bu bilinçaltı böyle. Bir şey meleki geliyor beyinde, onu görüyor böyle yaşandısı böylece. Şey. bir de ruh vardı, ruh mu da? Ruh böyle. Eğer bir ibadet, bu işlemişse, kişi ondan bir zevk, feyiz almışsa, kişi o rüya yapar mısınız? Mesela diyelim ki bir insan yasici okuyor çok okuyor Yasin-i Şerifi. Öyle seviyor okumasını. Ondan zevk alıyor, tat alıyor bundan. Çok okuyor. O kim rüyasını, yasını okur muhtemelen. Okur böyle. Bir kimse bir evliyayı çok seviyor. Onu rüyasından görür. Peygamber çok sorunu rüyasından görür. Gör muhtemelen. Hatta gencin biri çok merak etmiş. Peygamberi görmeyi Peygamber açladı. Rüyayı görmeye. Ne abi? Ona buna gidiyor. Acaba ne okuyayım da? Ne okuyayım da? Resul olayım da göreyim. Tabi tavsiye eder. Şunu oku, şunu şunu oku bu şey böylece. Amir katil. Amir böyle. Neden? Okuma tu amir olmalar. Ruh, ruh, ruh belleye. Ruh belleye. Rüyadaki ruh görecek. bunu, ruh görecek. bu Göremiyor tabi. Göremeyince bir Allah dostunu buluyor, ona soruyor diye böyle be ben diye Rüşşulu aşıkım Peygamber'e. Onun için görmek için rüyada işte şu isim anıyı böyle isim şöyle isim böyle seviyorum. Bakıyor tabi Allah dostu kalp keşfi açık. Bu durum ne görüyor tabi bakıyor göremez. Göremez, göremez. göremez. Ne yapayım ne yapayım. İsra dediğince yavrum diyor. Bu akşam diyor akşam çok tuz ediyor diyor. Tuz yedi böyle diyor. Deker anne yemek yaptın mı diyor çorba diyor. Hem işte bol tuz sever diyor böyle. Yemeyen tuzun böyle. Tuz diyor. Tuz içmediyat atıyor, Ona görürsen böyle diyor. Bakın kolay bir şey de bu. Eve gidiyor tabii. Ana çorba koyuyor. Ayrı tabana koyken zaman işte tuzu bol. O ne yaptın? Ben tuzcu şekilde. Fasulye geliyor, onun basıyor. Yatıyor, su içmeye yatıyor. Ama yiyebilir Göremiyor rüyası Sabah o kişi gidiyor, buluyor. Hocam, hocam, ben dediğini yaptım. Tuzu boğuldum, su içmedim. Ama göremiyorum şu rüyamda. Ne gördün yavrum? Hep kendim su gördüm diyor. Hep nasıl su gördüm diyor. Gördün mü bak yavrum. işin su diye diyor. Su görürsün Böyle işte muhtemelenler kabir de böyle bir şey böyle, orası gümrük kapısı kabire yeri böylece. Bir kimse dünyada Allah'a yönelmişse, günün Allah sevmişse, Allah anılınca, cilalü anılınca, kalbi bir şey bir hopluyorsa kalbi beledir. Yani bir beledir bir titreşim oluyorsa, kalbi hopluyorsa, bu nedir? En imanın alameti bu. Kam iban yapıyor böyle. Yoksa öyle. Evet, Allah'a inanmak başka. Seviyorum lafı billah başka. Günlüklerimizi başka görecek. Şey. İşte ne gerekiyor? Bir kimse ne bir girse gitsin dünyada yolcu yapsın böyle. İnsan Mekke'ye gitsin, Avrupa'ya gitsin, Amerika'ya gitsin, de, gitsin böyle. Bir de sonra dönüş beraber aburdu? Bilehin düşüyor. Dönüş sonunda Allah cihace çağır. Allah cihace Tabi bu kolay bir mesele değil Bunu iyi, bunu okuma gerekiyor meseleyi, iyi okuma gerekiyor meseleyi, mesaj okuma gerekiyor mesajı. Düşünelim ki bir insan hayatının çalışmış dünyaya ev almış, evlenmiş, eşya edilmiş, arabası almış, şunları bunları yapmış. Çevresi var kendine göre tam rahat ermiş ölümden geli veriyor Ölüm böyle yaşa da bakmıyor Hastalığa da bakmıyor kişi böylece ölümden geli veriyor kişi öldü anı öldü anda adı cenaze oluyor cenaze öldü anda da cenaze oluyor böylece sonra hepsi kalıyor böylece en azar o ölen kişiye tabutuna konup eline bir konuyor. Ve helalaşıyor da bir ayet olarak tabu. Helalaşılıyor. İşte oradaki ölen kişi cenaze, diyelim bize cenaze. Sırtı yatıyor tabutunda. Ama her şeyi görüyor. Bizden daha iyi görüyor. Melekleri de görüyor. Öbürü aile görüyor. Bizden daha iyi görüyor. Konuşanlar hepsini duyuyor böyle şey. Şöyle yatıyor, evin önünde tapatı uzanıp yatıyor. kendi görmüşsü, görüyor kefenleri kendisi böyle. Pamuklanmış, gülü Ben de öldüm. Ben cenaze cihazı oldum böyle. Şey bir evine bakıyor. Yıllarını vermiş, böyle. Yıllarını vermiş böylece. Bezermiş böylece. Süsüne, püsüne, eşyasına, şıllara, bunlara. Titiskin sesi kendisine böyle artık böylece. Bunu böyle kır tekrar ustaya böyle. Bunu kır tekrar bakalım. Faers olmadı, reng olmadı, şu olmadı, bu olmadı. İlk kimseden böylece, oraya uğraşıyor böylece. Oradan bir bakıyor. Allah Allah. Ben bundan ama uğraştığım hayatımı verdim. Allah beni bunun için yarattı. Allah beni bunun için yarattı. Böylece. Nereye gidiyor? E, mezara gidiyor. Mezara gidiyor. Böylece. Ne kadar kaldı evde? 10 sene, 20 sene, 30 sene kaldı evde böylece. Ama kiminle kaç bin yıl geçecek mezarında? Mezar Tabii o da geçici ama uzun bir zamanda işte o an çok ama çok zor görevli mevtaya eğer dünyaya aldanmışsa aldanmışsa kardeşim. işte asıl sefer bu. Ardı seferi art yolculuğu oraya bir azı götürmek oraya boş ele gitmemek Demek gerekiyor. Efendim işte arkadan okurlar, mühid okuturlar. E mühid okutmak böyle bir şiir muhteremler. Ne bir şiir böylece. Yazarı Süleyman Şelebi, Osmanlı döneminde yıldırmış zamanında Osmanlı'yı yaşayan Uluca İmamı kendisi böylece. Yani, muhterem zammıdır. Yani verdiği işçiliği güzel böylece. Ama bir insan yazık kitap böylece. Yürümsemek şiiri neyse o aynı şiir böylece. Mevlana'nın meslebi neyse, meslebi ne o da aynı olmadığı Nasıl ki Mevlana'nın meslebi'si okunmazsa ölüye, Yunus Emreşil şey okunmazsa, o da okunmaz ölüye muhtemelen. Dua, ibadet ancak Kur'an olur muhtemelen. Hatta peygamberlerin sözü olan hadis-i şerifli okunmaz ölüye. Bak muhtemelen. Hadis-i şerifler, Resulullah sözü. Resulullah, Peygamberin sözü, hadis-i şerifler. Kişi okusun üç be hatı şerefde sen bağışladın kişiye, olmaz kul sidi bunlar Peygamber olacak böylece ancak Allah kelamı Kuran okunu gönderilir bana bir ata sadık bir şey verirse şey muşkiga verilecek edir Peygamberin sözü gitmiyor öyleye ancak Kuran gidiyor böylece Ramaz zaman şelalat etti Allah medır istematlarında yani şey güzel mevdi bu şekilde onun şiir okunu şiir okunuyor böyle şiir okunuyor böyle. Şiir okunuyor böyle. Nasıl okunuyor böyle? Efendim filan kişi çok güzel okuyor. Bakalım güzel. Sesli güzel böyle. Bağırıp çağırıyor. Bir de eline mikrofon. Kapıları bakın, Çıkıyor Bir Bağırıyor çağırma. Bağırma çağırma efendim bu şekilde. Allah Allah kabul etsin. Bu ne oluyor muhtemelen? Her bidat bir sünneti götürüyor böyle şey. Eğer böyle bir şey Türkiye'de olmasaydı. Sür Türkiye'de bu. Yok dünyada böyle bir şey böyle eğer böyle bir şey olmasa Türkiye ne olurdu? Evlatları iş almasına bir ay yapar da babalar yapar. Evlat, evlatları böyle. Mesela torunu bir elham okur, daha bir, üç bir okur, bir yasını okur, bir amelörüsü okur, bir şey okur, bir selam gönderirler. Veya parasalaka verirler böyle bir şey. Verirler bu şekilde. Bu için işte, arkana mühend okutururlar diye buna güvenmemek gerekiyor. Kişiyi gene götürmesi gerekiyor o aleme. O aleme boş elde gitmeme gerek muhteşemden. <gülüyor> Kişi kabre girince, kabe girince <gülüyor> tabi duyar mısınız Yani duyabilsek ama yaşı ölürüz. Ölürüz. Eğer insan duysa oradaki halini düşüp bayılır. Ben de yani o melekte geldiği zamanlar iki melekler soru başlayınca, başlayınca o ondaki mevtanın durumu görebilecek böyle. Yani şok oluyor böyle. Yani korkuyor böyle. Gözlerini görüyor. kefenlik ikinesini görüyor. hayatın başa geçtiğini biliyor. Çitişin başı ikinesini, şok oluyor ikinesini böylece. Onu görse insanoğlu buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri lesa'ikah düşüne böyle korkudan böylece. Öyle kolay değil, Genelde bir kimse eğer fazla hasa çekmişse dünyada mesela ağır hastadır, sancısı vardır, ızabı vardır, yaşlanmıştır, bakanı yoktur, itirik akılır Bu mesela öldüğüne der ne diyoruz? Kurtuldu diyoruz. Kurtuldu. Doğru insan kurtulur. O cevabını verince, cemani kurtarabilirsin. Verince. Şimdi kişi madara kondu, tamette geliyorlar. mer Rabbi Rabbin kim? Şaşırıyor mu tevhid? Mevlazını bilemiyor Allah, bilemiyor Allah, unutuyor. Bunu, ruh bilemiyor bunu böyle yapar. Kim tabiğin gafiller, gafiller mutsuz oluyor. Kim gafil? Eğer bir insan rüyasında hiç Allah ziketmiyorsa o Müslüman gafil olmuyor demler. Bakmayın. Eğer bir insan rüyasında Allah ziketmiyorsa, kuru okunu namaz kımıyorsa, rüyasında yapmıyorsa bu insan gafil demler. Şu işe miymişler böyle şey. Eğer bir insan rüyasında namaz kıldığını görüyor, kâbe tapetini görüyor, kuru okuduğunu görüyor, Allah ziketini görüyorsa, bu insan Allah şükürsün demeler onu çağırıyor. Ölçüyor muhtemelen bir şey. Ne ölen kişi madara girince? Sibillah. Yekul yâleyteni kaddemtilli hayati. Yâleyteni ah ne olaydı? Kaddemtilli hayati. Dünyadan buraya bir şey gönderseydim. Dünya kaldı orada. Hepsi kaldı orada. Hepsi kaldı orada. Oraya ne göndermiş insan? O görüyorlar. Ama oraya çok şey lazım. Bir insan bir günlük gidiyor bir yere. Diktiği günlük ama gidiyor. Sabahdan çıkıyor. akşam dönecek. Az bir şey alıyor. Biraz daha kalacaksa biraz daha fazla biliyor. Ama orada çok kalmayacak. Muhtemelen. Hem de orada geri dönüş yok artık böyle. Çok kalmayacak. Oraya bir şey göndermeye çalışalım. Muhtemelen. Ne gider oraya? Her sabah gider. Her sabah gider böyle. Allah eşli selam vermek, hastayı ziyaret, yakın ziyaret, konu okumak, Allah Allah'ı zikretmek, mesela kişilerken yolda, ne diyor? Kalbinden belak bir dilinde Allah, Allah diyeceği rica olduğundan. iş yerinde, masasında, iş yerinde, çalış yerinde, esnaf dükkanında, o zaman ne yapar? Allah zik eder Muttalib. istemez böyle, tesbih istemez böyle şey. Belen kişinin yazdı onları. Çalış yerde Allah zik <Sessizlik> La ilahe illallah, la ilahe illallah. Subhanallah bir hamdi gibi böylece. Sabahat şerife ne olursa olsun Ne olursa olsun böyle şey. Mesela bir yolda biri gidiyor, yabancı yolu bilmiyor şöyle sormak istiyor, kişiler ona bir yardımcı olur, haklı seyahat muhtemelen arabası kaldı, işte bir araba, çalışma arabası, Gitmek gerekiyor böyle, git o it, o, bak. it var. Yolda gidiyoruz, yolda bir taş var böyle ya, alıp kenara koymak, bak böyle. Bak muhtemelen. Hatta hesabı onun ölüye gönderebilir, bunları böylece. Bu niyetine bağlı kişinin. bir Giderken kişi yola bakıyor, Yolda bir taş var. Ve arabanın tekerberine çarpar. Bunu fırlatabilir bir yere vurabilir böylece. Alır elinde bir kenara koyar böyle. Ayağını itebilir. O zaman bir sevap oluyor. Eline koyup 10 sevap almak istiyor. Elde tevazı var. Alça baş başlıyor böylece. Böyle. Ayağını itmek var böyle değil mi? değil mi? Biraz daha büyük bir alamadı, ayakta etmeyecek bir şey. Ayağını iter. Yine bir sevap alıyor böylece. Böyle. El eline aldı. Gitti bir kenara koydu böylece. Kendi. On katı sevap. Niyet ederse Allah'ım bunun sebebini babama gönderiyorum der. Bak ne muhtemelen işte. Birine selam veriyor olur. Özel böyle. Selam verir. Niyet önceden Allah'ım bunu sebebini anneme gönderiyorum böylece ona gider muhtemelen. Bir Müslümana karın bir şey öğretir. Mesela bir namazı öğretir, abdesti öğretir, kusura öğretir, bir şey öğretir bu şekilde. Niyet öyle yapar. Sevabını ona gönderir. Ona gönderir. Gönderirken tamamen gitmiyor ama. adalet ilahi. İlahi. Bir katı buna yazılır mı? Allah, Allah böylece, Efendim şu an gitti de ben kendim mahrum kaldım, yoksun kaldı, yok. Bakın. Kişi istersen namaz kılar, Nafilen, fazla olmaz. fazla gönderilmez. Kalkarım mesela evinde, hastansa evine gitti. Uzun gecelerde, aklına geldi, haftamızda iki dakika namaz kullandığında böyle bir şey. Namaz kılacak. Niyet eder. Allah'ım bu namaz, bu namaz sevabını peygamber hediye gönder. Peygamber'e gönder. gönder hediye de böyle bir şey. Bir evliyeye hediye eder. yakını hediye eder. Bunlara gider. Aldı, gönderin sevabını bir katı da biraz da muhtemelen, bir şey. muhtemelen bir şey. Yani azı cemaatimiz o alemi unutmayalım muhtemelen. böyle oraya hazırlık yapmamız gerekiyor. Bir gün Hazreti Bekir'e biri geliyor. Ya Eba Bekir, Bekir. Benim de kendime mezar yapmak istiyorum kendime diye. Hazreti mezar yapmak. Hayatımdayken ben diye. Kazayım, şey yapayım. Hazreti Ne dersin, ne buyurursunuz böylece? Şöyle buyururlar. Kendine diye hazırlama da, kendine mezar hazırlamak Kendini mezara hazırla. İnsan mezara bulunuyor. Kendini mezarı hazırla. Mezara hazır ol. Böylece. Hazır, böylece. Her an insanın mezara olabiliyor. Hele günümüzde çok oluyor böyle ani ölümleri. Kişi aniden beri. Bir şey yokken böylece kişi çıkıyor, aşağıya canlısıya geliyor. Böylece. Kişi o gün mezara gidebiliyor. Gidebiliyor. Yani çok muhtemelenler böylece önemli mesele önemin de ötesinde önemi veriyor böyle önemin az kelime yetmiyor bu. Yani bu dili anlatamıyorsa insan da bunu böylece oraya gideceğine göre oraya daha bir şey göndermek gerekir oraya böylece. Bir kimse oraya çok göndermiş elhamdülillah buradayken tabi hayır yapar, hasenlik yapar her şey yapar böylece. Hatta bir insan bir yetim başın sıvazasına muhtemel var. Bir de yüzüne gülse. Bir yüzüne gülse gülse, gülse. gülse. Ne kadar onun baştan saçkılığı varsa o kadar selamlı muhtemel var. Bir de gülümserse böyle bir kimse birine selam verirken onu selam alıyor böylece. bir şey. Esselamu Aleyküm. Aleyküm selam veriyor. Bir de şu. Esselamu Aleyküm, böyle gün ilk katen çıkıyor. Yani burada bir niyet ile, bir davranış ile şey yapta büyüyebilir böylece. Bir i̇nsan Müslüman kardeşine böyle selam verirken şey tevazüyle böyle, böyle samiyetle, es selamü aleyküm derken böyle güle selam verirse, o şey kapı Demek ki bir de da katlamak, katmamak var böylece. Katalamak baş cevaplar. Yine bir kimse yolda giderken bir haram gördü mesela yani kadın tabi hele zamanımızda mutsuzenler yani sahabelerden biri diye gelse görse şu durumu yani çıldırır mutlaka çıldır böyle nasıl yaşıyorsun bu da böyle bu ortamda Allah isyanmışmış böyle böyle camlar bombosh ahlak şurumu gitmiş çöpü gitmiş bu da yani şeyler çıldır o Şimdi bir kimse yolda bir haram böyle karşıdan ne yapabilir? Tabii şey diyemeyiz Allah. ya Allah'ım. şey şunu yapabilir böylece, Allah'ını haram koy bana diye şöyle ona bakmasa, önüne baksa, başını çevirse, gözünü kaparsa, bu da nedir? Bunda bir far seabı var. Haramdan sakınmak fazla olduğu için bakın far sevabı var. Yani günümüzde Sab de kolay. Siyah çok günümüze kolay. Çok kolay günümüzde kalan Hele bu haramdan sakınma konusunda bu kadar siyah boz günümüzde kalışmeler. Bir farkına değiliz muhteremler. Ama kişi mezara girince kişi bunu orada görecek. Muhtemeler. Ne olacak mezarında? Mezarınca önce yiyecek muhteremler. Mezar yiştirince geçti olacak. Mesela geçtirecek böyle şey. Peki ya, kuru toprak yeşil olur mu? da çiçek çiçek bitki olur mu? Ot olur mu orada böyle? Eee yeryüzünde bitkiler, çiçekler ne oluyor bunlar? O, toprak oluyor demiş ya. Toprak maddeleri, elementler ne oluyor böyle? Toprak maddeleri böyle. yani gördüğünüz elma, portakal, muz, çiçekler yeşil nedir de bunlar? Ne de aslında bunların toprak maddeleri. Elementler bunlar hiçbir şekilde. O Allah yerine bak. O Allah Mevla ne yapıyor? O Mevla ne yapıyor? Kulletiyle o torbanı Mevla onu çeviriyor. Çeviriyor. Elma oluyor, armut oluyor, ayva oluyor, şeftali oluyor, karpuz oluyor, kavun oluyor böyle, rengi arenk böyle. Renkleri başka, görünüm başka, tadı başka, benerek yararı başka, kokusu başka, başka hoş olunan şeker böylece. O Mevla yapmaz mı? Meda böylece. Toprak ona öyle oluyor böyle. Ama mani olduğu için bize göremiyor bu şekilde böyle şey. bir hepimiz inşallah muhteremler. O alemin kazanmayı mevna Sıfet inşallah. İnşallah mezarımız cihazın bir bahçeye dönüşsün. İllahtar Fatiha.